müçtehidin sözüyle haram tespit olabilir. Helal ile haram arasında dönen yahut benzeyen meseleler bulunup, nas Yahut icma ile dahi bilinmediyse, müçtehid onda içtihat eder. İçtihadının sonunda o meselenin hükmünü ya helale yahut da harama dahil eder. İctihada güçlü olmayanlar da müçtehide tabi olurlar. Demek istinbata güçlü olan müçtehitlerin şu helaldir, bu haramdır deme hakları vardır. Ekmelül ulemanın dediği gibi içtihat kapısı açık ise de zamanımızda müçtehit yoktur. Binaenaleyh, nas ve icma ile bilinmeyen ve müçtehit tarafından hükmü açıklanan helal dedilerse helal, haram dedilerse haram olur. Lakin müçtehidin delili bir nevi içtihat olduğu için ondan sakınmak takvanın üstün derecesidir ki femenitteka şübuhati faqad istabra al-dinihi ve irdihi. Artık kim şüpheliilerden korunursa gerçekte dinini ve ırzını korumuştur demekle izah edildi. Bundan dolayı harama benzeyen şeylere, Hanefilerden başta İmam Muhammed olmak üzere ulema mekruh demişlerdir. Hanefinin dışında olanlar buna haram ismini vermişlerdir. Haberi ahad gibi zanni delillerle terk edilmesi istenilen şey, sureti katiyyede yasaklanan şeyler gibidir. Dünür üzerine dünür göndermek, pazarlık yapan iki kişi birbirinden ayrılmadan önce satılan mala müşteri çıkmak, erkeklere nazaran altın, gümüş ve ipek kullanmak gibi. Sair mezheplerde bu kısım mekruhlara haram denilmektedir. Bu takdirde, Hanefilerden başka ulemanın nezdinde, kerahat bir kısım ise de, Hanefi'ye göre iki kısım mekruh vardır. İşte şüphelilerden sakınmaktan maksat, selefe göre helale yakın olan tenzihi kerahetten sakınmaktır. Muteahhirin ulemasına göre ise, şüphelilerden sakınmaktan murat, tahrimi mekruhlardan sakınmaktır. Bundan dolayı İbn-i El-Eşbah ve Nezair adlı eserinde, haniye ve Ettecinisten naklen diyor ki, Artık bizim zamanımız, şüphelilerden sakınmak zamanı değildir. Alışverişe hile katmak haramdır. Alacaklıya, geçersiz parayı borç yerine vermek, karışık şeyleri satmak caiz değildir. Şarihi Hamevi diyor ki, apaçık haramlardan sakınmak bizim için yeterlidir. Haramlar o kadar çoğaldı ki, artık şüphelilerden sakınmak imkansızdır. Hamevi demek istiyor ki, tahrimi mekruhlardan sakınmak dahi imkansızdır. İbn-i Hicri 926'da doğup, 970'de vefat etmiştir. Hamevi ise Hicri 1093'te vefat etmiştir. İşte bu zevat bizim zamanımızda artık şüphelilerden sakınma imkansız hale gelmiştir. Ve Hamevi Gamzu il Basair adlı eserde şüphelilerden murat harama yakın olan mekruhlardır buyurmuşlardır. Artık bugünkü mü'min, imkan derecesinde tahrimi mekruhlardan sakınmalıdır. Ama haramlardan ise kesinlikle kaçmalıdır. Mesela, karısı namaz kılmayan bir erkeğin, karısıyla yaşaması mekruhtur. Boşamaya sirayet edebilecek bir iş olmadığı müddetçe, namaz kılmayan kadınla hüsnü ü muaşeret, tahrimen mekruhtur. Bundan sakınma imkanı yoktur. İbn Mesud'dan bir adam, "Benim karım namaz kılmıyor. Ne buyurursunuz? Boşa yayın mı?" diye sordu. İbn Mesud, "Meclisimi terk et. Domuzla yaşamaya fetva verenlerden değilim." buyurdu. El Muhitü'l Burhani'de zikredildiği üzere, İbn Mesud'un bu fetvası üzerine Karısı namaz kılmayan erkeğin mehrini vermiş ise onu boşaması gerekir. Mehrini vermemiş ise boşamaması gerekir denilmektedir. İmam Ebu Hafsil Kebir ise bey namaz bir kadının mehrine borçlu olarak ölmem ve Allah'a kavuşmam onunla temasta bulunmamdan bana daha sevimlidir demektedir. Şimdi bir mümin bununla amel etse, ikinci bir kez evlenip saliha bir kadın bulması çok zordur. Belki de daha büyük bir fitneye girer. Öyleyse denilebilir ki, karının mehrini ver, boşama. Fakat namaz gibi dini tebliğ ve talimlerde kusur etme. İsmail aleyhisselam ehline dini tebliğde bulunurdu. Bizim zamanımızda tebliğde kusur etmemek şartıyla böyle bir kadının boşanmaması daha evladır. Ve emr ahlak namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Buyrulan ayeti kerimeye mebni, talim ve tebliğde kusur etmek sizin, acı da olsa inkar söz konusu olmadığı müddetçe boşama değil beraber yaşama tavsiye edilir. Bu ayeti kerimede hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ise de hüküm umumidir. Bu ayeti kerime rızg için namazın terk edilmesini yasaklamaktadır. Binaen aleyh maaştan ve yahut herhangi bir sebepten dolayı farz namazların terk edilmesinde asla ruhsat yoktur. Çünkü namaz rızkı artırır. Namazın terk edilmesi bereketi giderir. Alusi de böyle mana etmiştir. Beraber yaşama tavsiye edilir demekten maksadımız namazın terk edilmesine ruhsat değil, acı da olsa talim ve tebliğde kusur etmeksizin nikahın devamını tercih etmektir. i̇bn Abidin'in Reddül Muhtar'da, Kemal İbnur Himam'ın Fethül Kadir'de tasrih ettikleri üzere namusta bir leke yahut mal çalma lekesi olmadığı müddetçe Boşama caiz değildir. Hatta bazen de haram olur. Boşama helaldir kaidesi kulli kaide değil, أغляبي kaidedir. Bu takdirde Ebu Davud, İbn Mace ve hakimin de tahric ettikleri İbn Ömer radıyallahu anh'tan gelen ebğadul halali ilallahi ettalak'u. Allah nazarında helalden en çirkin Talak, eşit boşamadır. Mealindeki hadisi şerif, boşamama yoluna teşviktir. Çünkü boşama helal olmakla beraber bazen tahrimen mekruh olur. Bu takdirde beraber yaşama kerahetinden kaçma yolu daha tercih edilir. Şayet boşama halinde daha büyük bir zarar, mesela zinaya düşme gibi bir tehlike olursa, bu takdirde boşama haram olur. İşte İbnu Abidin ve Kemal i̇bn Himam'ın da bazı talak haramdır diye işaret ettikleri yer bu gibi yerlerdir. Adam namaz kılmıyorsa kadının onunla yaşaması mekruh değildir. Onun da bu acıya tahammül etmesi ve yine de tebliğ ve talimde kusur etmemesi tavsiye edilir. Sözle muhalefet etmek haramdır. Çünkü vadeye vefa farzdır. Vadede vefasızlık nifağın alameti olur. Binaen aleyh, iki eşten birinin talim ve tebliğde kusur etmeleri ve ben Müslümanım diye söyledikleri söz, İslam'a ters düşmektedir. Nifağın en acı tarafı da budur. Demek istiyorum ki, Tebliğ ve talimde kusur etmek ağırdır. Müctehidin gayretini harcadığı halde onda bir hüküm tespit etmediği benzeyen şey, helalin hükmünü mü, haramın hükmünü mü alır, yoksa onda yorum yapılmaksızın tevakkuf mu edilir diye, ulema arasında üç mezhep üzerinde ihtilaf edilmiştir ki Kadı İyaz ehli usulden nakletmiştir. Ayni diyor ki şeriatin vuruudundan önce eşyadaki hüküm hususunda dört mezhep vardır. A. Şeriatin sukut ettiği meselede helaldir veya haramdır denilmez. Ehli hakkın nezdinde de esah olan söz budur. Çünkü teklifi hükümler şeriatten başkasıyla sabit olamaz. B. Şeriatin sukut ettiği mesele hakkında hüküm helal veya mübah olmasıdır. C. Helal veya mübah olmamasıdır. D. Şeriatin sukut ettiği yerlerde sukut etmektir. Mazuri benzeyen şeyler mekruh olan şeylerdir. Onda helaldir, haramdır denilmez. Mekruhtur denilir." dedi. Başkaları, üstün takvanın gereğince şüphediler terk edilir dediler. Hattabi diyor ki, benzeyene misal, malının bir kısmı faiz, bir kısmı helal olup birbirine karışmış kimseyle alışveriş yapmaktır. Bu alışveriş mekruhtur. Kurtubi diyor ki, şüphesiz burada haramlığı apaçık olan şeyler vardır. Helalli apaçık olan şeyler vardır. Bir cihetle ona, bir cihetle ona benzeyen şeyler de vardır. Delillerin onda teâruz ettiği şeyler de bu benzeyenlerdir. İşte bu benzeyen şeylerin hakkında kimisi haramdır çünkü harama girmeye sebeptir. Kimisi mekruhtur, üstün takvaya göre terki gerek. Kimisi, şüpheliler hakkında hiçbir hüküm verilmez dediyse de, en doğrusu ikinci sözdür. Çünkü şeriat, şüphelileri haramdan çıkarmıştır. Helal olup olmaması şüphesi vardır. Dolayısıyla sakınılması üstün takvadan sayılmıştır. Buna delil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu, دَعْ مَا يُر۪يبُكَ إِلَا مَا لَا يُر۪يبُكَ Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyen şeylere yönel. Mealindeki hadisi şeriftir. İşte göğsü gıcırdatıp şüphe veren şeyleri terk etmek üstün takvadır. Bazı insanlar helali terk etmek üstün takvadır dedilerse de bu doğru değildir. Çünkü helalin en az derecesi işlemesi ve terk edilmesi eşit olandır ki buna mübah denilir. Mübahları terk etmekte takva diye bir şey yoktur. Gerçek şu ki helal ve haram taraflardan biri diğerine tercih edildiyse mübahtan çıkmış olur. Bu takdirde ya terki fiili üzerine tercih edilir buna mekruh denilir. Yahut fiili terki üzerine tercih edilir, buna mendub denilir. Yukarıda dediğimiz, delili ihtimalden hali olmayan şeylere misal, boğazlanmamış hayvanın dibalanmış derisidir. İmam Malik'in meşhur kavli üzere, bu temiz değildir. aleyh akıcı şeylerde kullanılamaz. Çünkü suyu değil, Sadece o pislenmiştir. Suyu ise necaseti gidermiştir. Necasetin eseri onu değiştirmediği müddetçe suyu necis olmaz. İmam Malik'in nezdinde böyle tercih edildiği halde kendi nefsi hakkında suyunu kullanmaktan sakınırdı. Hikaye ediliyor ki Ebu Hanife ve Sufyan-ı Sevri radıyallahu anhuma şöyle derlerdi. Ben nebizi içmiyorum. Ömrü hayatımda içmediğim halde gökten düşmem, nebizin azında haramlığına fetva vermemden daha ehvendir. Bak, müctehitler fetvada tercihle amel ettikleri halde kendi nefslere hakkında sakınmışlardır. Bunun için bazı ehli tahkik, akılcıların hükmü Müslümanlara genişlik vermesi ve nefsine darlık getirmesidir demişlerdir. Yukarıda dendiği üzere, mübahları terk etmekte takva diye bir şey yoktur. Binaen aleyh, bazı sofilerin mübahları terk etmeleri takva değil. Nitekim sofinin büsbütün mübahı terk etmesi halinde, zayıflıktan taat ve ibadette gevşek olması yahut hasta olması yahut şuurunun gitmesi söz konusu olursa haramı işlemiştir. Bu işin de takvayla alakası yoktur. Başkalarının da evliliği terk etmeleri takva değil. Çünkü bu surette zarar olabilir. Mesela evliliği terk eden istimna ederse, sünneti terk ettiği gibi haramı da işlemiştir. Bu takvanın işi değil. Ama evlenmeyi terk etmekle birlikte, şehvetini istimna ile değil, oruçla yok ederse bu takvadır. Neticeyi meram helal nesneler kişinin mülkü tasarrufunda olan şeylerdir. Haram kişinin kendi mülkü tasarrufunda hariç kalanlardır. Kendisinin mi başkasının mı diğer ifadeyle bunda tasarruf edebilir mi edemez mi diye şüpheli kalan meseleler benzeyen meselelerdir. En iyisi buna helale yakın ise müstehap, harama yakın ise mekruh ismini vermektir. Bu takdirde burada şüphelilerden mutlak sakınmak kastedilmedi. Bazı şüphelilerden sakınmak kastedildi. Yukarıda İmam Malik ve Ebu Hanife'nin dibalanmış posttan ayrılan su ve nebiz meselesi buna misaldir.